Bismillahirrahmanirrahim. 37. ayet-i kerimede Kur'an'ın iftira edilip uydurulan bir kitap olmadığı belirtildikten sonra bu sözü esasen Mekkeli müşriklerin söylediğini, Daha sonrakilerin de benzeri sözler söyleyeceğini işaret ediyor. Bu arada şunu da belirtelim bu vesileyle. Kur'an-ı Kerim'in dile getirdiği nazil olduğu dönemlerdeki cahiliye söylemleri kıyamete kadar bir şekilde tekrar edilecektir. Bu söylemler yalnız o döneme münhasır değildi. Onlar Kur'an'ı uydurdu dediler, 14 asır sonraki cahiliye müntesipleri Kur'an'a çöl kanunu dediler. Veya daha kibarca, ya asır Kur'an'ın asrı değildir, Kur'an'a uyulacak zaman değildir dediler. Çağ'a uygun değildir dediler gibi. Yani cahili söylemler tıpkı iman edenlerin söylemleri gibi, Zamanla değişiklik arz etmez. Özü aynı kalır, aynen devam eder. Kur'an-ı Kerim Resulüne soruyor. Em يَكُولُونَ اَفْتَرَهُ Onu teselli ediyor, üzülme demek istiyor. Oksa onlar, Muhammed onu uydurdu mu diyorlar. Onların bu iddiaları karşısında sessiz durma ey Resulün, diyor. Kul de ki fe'tû bisûratim min misli suretin misli de ki haydi onun misli onun benzeri bir sure getirin. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde meydan okuma ayetleri mertebe mertebe gelmiştir. Bir Cinler ve insanlar bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmek için bir araya getirseler getiremezler. Ayetinde olduğu gibi Kur'an'ın tamamının benzerinin getirilmesi istenmiştir. Yapamamışlardır. 10 suresinin benzeri, Kul fe'tu bi aşri suverin muftereyat diye uydurma haydi 10 sure getirin buyruğuyla 10 sure benzer getirsin istenmiştir. İddia sahibidirler çünkü her iddianın ispat edilmesi gerekir. Madem Muhammed uydurdu diyorsunuz aleyhissalatü vesselam Siz de uydurun Siz de uydurun Sizin ondan söz söylemekte geri kalır tarafınız yok ki beşer olarak Siz de söyleyin uydurun Yok Bu halde bu ayet-i kerimede ve bir başka ayet-i kerimelerde de Bir suresinin olsun benzerini getirin diyor Kul fe'tu bisuratin nisli De ki Madem öyle diyorsunuz o halde onun misli olan tek bir sure getir. Bu ayet-i kerime bugün inmedi ki diyelim ki müşriklere, kafirlere, Kur'an inkarcılarına bir sure tanıyalım. 14 asırdır bu ayet okulup durmaktadır. 14 asırdır bu ayet Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Birisi çıkıp da işte ben fesahatta, belagatta, ihtiva ettiği manalarda mesajlarında efendime söyleyeyim sözlerinin berraklığında, nazmının dizi, sözlerinin dizilişindeki metanette, mükemmellikte ben de bir sure yazdım diyebilen bir babayı daha çıkmadı. Çıkacağı da yok. Çünkü şimdiye kadar çıkmayışı gelecekte çıkmayacağının delilidir. Niye? Çünkü şu anda yaşayanlardan çok daha ileri derecede fesahat ve belagat erbabı 14 asırdır o kadar ileri çapta gelip geçtiler ki Araplar ifade yerindeyse güzel söze ibadet ediyorlardı İslam'dan önce. Her alanda, her dalda en mükemmel şiiri seçmişler, altın mürekkeplerle Kabe'nin duvarına asmışlar Yok işte kahramanlıkta Antere'nin muallakası. Efendime söyleyeyim aşk şiirlerinde ve Gazal'de İmru'l-Kays'in muallakası. Hikmetlerde şunun muallakası, bu alanda bunun muallakası. 7 ve bazı rivayetlerde 10 ayrı dalda en mükemmel o zamana kadar Arapların söyledikleri en mükemmel şiirler Kabe'nin duvarına asılmıştı. Birbirleriyle güzel söz söylemek için yarışıyorlardı, müsabaka yapıyorlar. Şimdiki efendime söyleyeyim spor müsabakaları, olimpiyatları gibi hutbeden yani hitap eden vasiyete, şiire kadar. Her alanda kim ne üretmişse gelirlerdi bu işin hakemleri de vardı. Jürileri vardı. Bu işin geçmişten beri gelen ustaları vardı. Kendileri hayattayken o alanda yine yetkililer tarafından takdir toplamış büyük söz üstadları vardı ve bunların önünde muhakeme oluyorlardı. Hangimizin şiiri, hangimizin hutbesi, hangimizin efendime söyleyeyim istiharı karşılıklı övünmesi, mufaharesi vesaire vesaire daha ileridir diye birbirleriyle imtihan ediyorlardı. Sonradan İslam geldikten sonra benzeri gelenek devam etti. En güzel şiirleri yazanlar, en güzel metinleri yazanlar, en güzel kitapları yazanlar, en güzel nesirleri yazanlar, emirlerden, krallardan, prenslerden, halifelerden, sultanlardan en yüksek ikramiyeleri, ödülleri alıyorlardı. Ve bu geleneğin olduğu bir toplumda Kur'an'ın tek bir suresine gücünüz yetiyorsa benzerini getirin. Madem bunu Muhammed uydurdu diyorsunuz Aleyhisselam. Haydi siz de Muhammed gibi bir sure indirin. Bir sure uydurun. Yok öyle bir şey. Ayrıca "Ved'u men istata'tun min dunillah in kuntum sadikin" diyor. Eğer doğru söylüyorsanız iddianızda Allah'tan başka gücünüzün yettiği herkesi de çağırın. Gücünüz kime yetiyorsa çağırmaya, benzerini meydana getirmek için size yardım etmek üzere onları da çağır. Onları da çağır. Öyle bir şey görülmedi. Tarih bunu bilmiyor. Müselim ve Türk Esra'nın hezeyanları bir kenara. Hezeyan gerçekten. Hiç anılmaya bile değmez. Saçmalık okuduğunuz zaman güler geçersiniz. Bu muymuş Kur'an'a naziret? Veya Kur'an'ın benzeri olan sure veya sözler saçmalık şey değil. O halde madem çöl kanunu dediğiniz şu Kur'an'ın koyduğu kanunlara sizin şu medeni asrın yasaları onun getirdiği yasalarla ve nizamla sizin nizamlarınız Madem boy ölçüşemiyor, sizin de uydurmalarınız Müseylem-i Türk uydurmaları, hezayanları gibidir. Ha Müseylem'in Kur'an diye uydurduğu palavralar, ha sizin nizam diye ortaya koyduğunuz, hukuk diye ortaya koyduğunuz paçavralar. Hiçbir farkı yok. Çünkü hepsinin hedefi ve maksadı konumu bir. Allah'ın kitabı karşısında. Hepsinin ortak tarafı Allah'ın kitabını reddetmektir. Onların yine Kur'an açısından ortak tarafı Kur'an'ın hepsini reddetmesidir. Bu hakikatleri idrak etmek zorundayız. Nasıl uydurma sure olamıyorsa Kur'an benzeri Kur'an'ın getirdiği nizamla boy ölçüşebilecek az önce bahsettiğimiz şekilde itikadi nizamından, ahlaki nizamından devletler arası nizama kadar boy ölçüşecek bir nizam kimse ortaya koyamaz. Bütün koyulanlar Müseylime'nin hezeyanları ayarındadır. Bunun ötesi olamaz. Ötesi olamaz. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübuvvetinden vazgeçmesi için Ebu Talib'e bir teklif getiriyor Mekkeli müşrikler. Diyorlar ki eğer Ebu Talip, sen bize yeğenini ver onu öldürelim. Ona karşılık kimin istediğin evladı hangimizin istersen onu sana verelim. En akıllıları, en zekileri, en şunları, en bunları. Ebu Talib Gülüyor onlara. Şu ahmaklara bak diyor. Bana çocuklarını verecekler, besleyeceğim. Benim çocuğumu alacaklar, öldürecekler. Nereden nereye geleceğiz? Şimdi cani cinayet işliyor. Hırsızlık yapıyor, adam öldürüyor, bir şey yapıyor. Topluma zarar veriyor. Sonra toplum ne yapıyor? Tutuyor. Aynı toplum tutuyor onu hapishaneden besliyor. Ha suçluluğu adil olarak tespit ediliyor değil mi? O ayrı bir konu. Fakat mantığı bu değil mi? Ha? Onun için bu kadar yatırımlar yapılıyor. Ya Türkiye'de yapılan hapishanelere yapılan binalarına inşaatlarına bilmem nelerine, şu tipi bet şu öbür tip şudur vesaire. Ya bunlar. Hadi hepsi kadar olmasa bile yarısı kadar fabrika yapılsa suçlarıyla yine azaltılır. Adalet sarayları mı? Al utan sarayları mı? Geç onları. Adı adalet sarayı. Neresi adalet? Neyle adalet? Muhtevası boşsa adalet. Peygamber Efendimiz Selamın öyle bir sarayı yoktu. Derme çatma bugün için diyeceğimiz. Peygamber mescidinde adalet de oturuyordu. Öyle. İslam tarihinin en büyük hakimlerinden Kadı Şüreih bazen Basra mescidinin, Kufa mescidinin ...Avlusunda da oturur mahkemesini öyle hükümler verir. Ama o hükümlerdeki adalet bugün saraylarda da dağıtılamaz. Çünkü Adaletin kıstası yok ölçü yok Ölçü yok Bizim orada bir deyim var Hileli kilolar için Senin kiloların içi boş mu derler İçi boş yani Güya şekilde kilo Mukovadan içinde bir ağırlık yok Ağırlık yok Şimdiki terazilerde de tartılan bir şey yok adaletin kendisi nerede nasıl davatılır zaten baştan beri onu anlatmaya çalışıyoruz arkadaş senin bu nizamın temelinden adil olamaz öyle bir şansı yok olmak istesen de olamazsın çünkü temelin bozuk temelin bozuk Cenab-ı Allah ne diyor ...az önceki ayet kelimelerin özeti... ...bir başka ayet kelimede şöyle diyor... ...Ela ya'lemu men halak... ...vehu el latiful habir. <gülüyor> Dikkat edin diyor... ...yaratan bilmez mi? O latiftir... ...habirdir. Yani ilmi... ...her şeyin inceliklerine vakıftır... ...her şeyden haberdardır. Peki siz yaratabiliyor musunuz? Yaratamıyorsunuz. Yaratan gibi... ...bilgi sahibi olmanız mümkün mü... Olamıyorsunuz. Kainatta bir kanun koyabilmiş misiniz? Koyamamışsınız. Benim insan olarak varlığından ölümüme kadar bana ait bir kanun herhangi bir mahluk koyabilmiş midir? Kendim dahil olmak üzere hayır. O halde kainatın zerresinde benim hiçbir kanunum yokken kainatın zerresinin hiçbir parçasını Kendim yaratmamışken nasıl olur da Allah'ın kullarına, Allah'ın nizamına aykırı hüküm koyabilirim? Bunun doğruluk mantığı nerede? Birisi izah etsin. Bunun doğru tarafı olamaz ki. İşte Kur'an bunu söylüyor. Diyor ki Kur'an bu nizamıyla sizin nizamlarınız gibi iftira edilmiş olamaz. Sizin nizamlarınız uydurmadır, doğru. Fakat bu Kur'an'ın nizamı hak nizamdır. Nasıl ki bunun söz ve belaatta fesahatta benzeri getirilemiyorsa bunun beşeriyete armağan ettiği dünya ve ahiret saadeti nizamının benzeri yine götürülemez. Değil tamamının bir suresinin beşeriyete verdiği nizamın bir benzerini getiremez. İmam Şafii ne diyor rahmetullahi aleyh? Kur'an namına vel asri suresi nazil olsaydı o bile yeterdi. O bile yeterdi. Hüsrandan kimler kurtuluyor? İman eden, salih amel işleyen hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye ederler kurtuluyor. Demek ki beşeriyet hakkı arayı bulmak zorundadır. Ve hakkı üzere sebat ederek sabretmek zorunda. Beşeriyet bugün batılın içerisine öyle bir gömülmüş ki, hakkın varlığından haberdar bile değil. Acınası bir durumda gerçekten. Acınası bir durumda. Evet. İnanın bazen bir ayet-i ile alakalı şimdi olduğu gibi bu kadar konuşuyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz ayet-i kerimenin mantığı zaten seni oraya getiriyor. Bizim bu kadar konuşmamız da böyle işte fazladan olmuş oluyor. Biz Kur'an-ı Kerim o kadar muhteşem ki ondan sonra da utanmıyorum Niye ben bu kadar laf ettim diye. Gerçekten öyle. Bakın. Bakın benim söylediklerimle hepsini Cenabı Allah ne yani kadar fazlasını hatta haşa. Ne ne ki bizim söylediğimiz. Ne konuşulsak konuşalım. Bel kezebu bila bima lam yuhitu biilmihi welma yetihim te'vil. Ayeti kerimenin bir ayetin yarısının yarısında benim saatlerce anlatmak istediklerimin çok daha fazlasını anlatmış. Bel kezebu bila bima lam yuhitu biilmihi. Oran şudur diyor. Onlar bilgileriyle kuşatamadıkları şeyi yalanlıyorlar. Siz de acımadınız mı bu kadar laf dillediğinize? Baştan beri bu ayetin, Efendime söyleyeyim, bu kadarcık bir bölümünü bize söyleseydi ya, demediniz mi? Gerçekten, söylemek istediklerimizden, meramımızdan çok fazlasını, çok daha açık, çok daha net, çok daha çarpıcı ifade ediyor ayet-i kerime. Bel kezzebu lem yuhitû bi'ilmih, ilimleriyle kuşatamadıkları, ilmiyle kuşatamadıkları şeyleri, Yalanladılar. Söyle canım. Hocam bazı şeyler var Kur'an'da bizim anlayamayacağımız sebebi hocam. Şimdi yani okuyup kendimiz anlayamayacağımız bir şey de bize hocalarımızın yardım etmesi gerekmez mi hocam? Yani şimdi bazı insanlar var Kur'an'ı öyle bir yorumluyorlar ki kendi istediği şekilde. Allah Allah'ım Allah korusun. Var yani yok. Doğrudur. Yok, yani Doğrudur. Hocam. Şimdi onun için bazen hocalara ihtiyacımız oluyor. Tamam, Elbette. yani. Ben bilmem. Ama işte bazen ihtiyaç oluyor hocam. Elbette her zaman ihtiyaç var. İhtiyaç olduğu için peygamber göndermiş Cenab-ı Allah. Bu beşeriyetin insanlığın bir numaralı hocaları en büyük hocaları rasullerdir. Hepimiz ona çok şey borçluyuz. Hepimiz onlara ne kadar öğrenci olabilirsek o kadar hoca olabiliriz. Hocalığın ölçüsü onlara öğrenci olabilmekle ölçülür. Ne kadar ona öğrenciysen o Resul'den, o ilahi dergâhtan, o büyük ilim eşiğinden ne kadar çok öğrenebilirsen, ne kadar ona çok öğrenci olabilirsen, sen o çapta hocasın. Hocalık ona öğrenci olmaya bağlıdır. Öyle bir öğrenci, öyle bir ilim kaynağı ki o, aleyhissalatü vesselam, vahiyin <gülüyor> menbaa yani, vahiy onunla bize geldi. Vahyi operatize etti. O etti. Vahyi o mübarek sünnetiyle, sözleriyle, hadisleriyle bize açıkladı. Mübarek siretiyle bize bunları gösterdi. Kısacası o, Kur'an nizamını hayata ilmik ilmik ördü ve nasıl örüleceğini gösterdi. Hangi yolla, hangi iğne, hangi iplik, Hangi ölçekler kullanılarak İslam gergefinin nasıl örüleceğini gösterdi? Ona ne kadar öğrenci olabilirsek biz o kadar hocayız. İşte o hocalara, o gerçek öğrencilere ihtiyacımız var. O yüce Resulün ifadeyendeyse rahle-i tedrisinden mezun olmamak üzere öğrencilik yapmayı taahhüt etmek durumu. Hayatımıza kadar biz onun öğrencisi. Çünkü ondan bir harf öğrenebilmek bizim için başlı başına bir şereftir. Ahirette başlı başına bir mertebedir. Ondan bir amel öğrenmek bizim için başlı başına bir meziyettir, bir üstünlüktür. Onun attığı adımları, izleri yakalayabilmek, onların ardından gitmek, değil gitmek bastığı toprağa bulabilsek sürme diye gözümüze sürsek, başımıza taç diye koysak şereflerin en üstünleri olur. Önce Resul. Buna öğrenci olabilmek işte. Hoca bu o zaman Kur'an'ı da anlamak o ölçüde mümkün olur. ifade etmek de o ölçüde mümkün olur. Anlatabilmek ifade etmek de mümkün olur. Dolayısıyla bunların Kur'an'ı yalanlamaları neye benziyor? Yalanlamalarının sebebi şudur yani demek istiyor. Belkezzebu bima lem yuhitu bi'ilmi. Hayır diyor asıl mesele onlar bilgisleriyle kuşatamadıkları kitabı nizamı yalan diyorlar. İhata edemedikleri vahyi yalan diyorlar. Yani cehaletlerinin kurbanıdırlar diyor. Cahilliklerinin kurbanıdırlar. Kısmen de olsa bu kitabı, bu kitabın beşeriyete teklif ettiği nizamı ve bu nizamın beşeriyete sağlayacağı dünyevi ve uhrevi karları ve saadetleri kısmen de olsa fark edebilseler, bu kitaba dört elle sarılırlar. O zaman batılları için on iki saat değil, bu kitap için ömürleri boyunca konuşurlar. Fakat zavallılar. Vallahi dalalette olanlara acımadan da edemiyoruz. Kalbimizin merhameti inanın onların bu şekilde dalalette kalmalarına tahammül etmiyor. Ama biz onların üzerinde zorba da değiliz ki. Hiç kimse onlar kimseyi Zorla hidayete götüremez, getiremez. Bize dilimiz döndüğü kadarıyla anlatmak düşer. Anlatabildiğimiz kadar dinlemek de onların işi artık. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُ Halbuki diyor bu Kur'an'ın onlara gösterdiği akıbet henüz daha gelmedi. Yani Kur'an diyor ki Bu yolla, Kur'an'la hidayet bulanların akıbeti böyle olacaktır. Ona sırt çevirenlerin, hidayetini reddedenlerin de akıbeti sonunda varacakları yer bu olacaktır. İman edenler dünyada ve ahirette karlıdırlar. Kafirler de dünyada da ahirette de kendilerini hem kendilerini hem aile fertlerini kaybedecekler. Kafir cehenneme gireceği zaman, yakınları, akrabası, eşi, dostu, cennetlik olsa zaten cennette olduğu için onları kaybetmiş olacak. Cehennemdeyseler, yine cehennemde oldukları için birbirleriyle görüşüp, birbirlerin dertleriyle dertlenmelerine zaten fırsat olmayacak. Herkes kendi dünyasında kendi cezasını çekecek. Yani Nihai bir kayıp. Kendileri de zaten azap içerisinde kaybolup gidecek. Kendilerini kaybetmiş olan. Diyor. Vel kafirunehumu zalimun. Netice itibariyle kafirler, zalimlerin ta kendileridir diyor. Şimdi, tarihe yaşayan insanların, Kur'an'ın her çağdaki muhatapların aynı zamanda tarihe dikkatlerini çekiyor. Kezalike kezzebel lezine min kablihim. Bunlar ilk tür değildirler. İlk yalanlayıcılar değildirler diyor yani. Onlardan öncekiler de işte bu şekilde yalanlamıştı. Kur'an'a uydurma dediler. Hezeyan dediler. Sön kanunu dediler. Bu çağa uymaz dediler. Ey Muhammed bu Kur'an'ı değiştir başka bir Kur'an getir dediler. Dediler ne de dediler. Günümüz müşrikleri Kur'anı tamamıyla değiştirdiler. Lafzını kimse değiştiremez, metnini değiştiremez. Kur'an'ın teklif ettiği hayatı alt üst ettiler. Kur'ani hayatı değiştirdiler, tahrif ettiler. Alt üst ettiler, kalbettiler ters yüz ettiler. Eğitim sisteminden hukuk sistemine kadar. İslam'ı hatırlatan ne varsa. Benim yaşımdakiler hatta benden yaşça küçük olanlar bile hatırlarlar. Bir zamanlar takvimlerimizde vasati ve ezani saat vardı. Değil mi? Vasati saat denilen şimdiki bildiğimiz işte bildiğimiz saat, kullandığımız saat ezan saat gruba göre ayarlanan ve ezan vakitlerini e, rahatlıkla hemen hemen sabite yakın tespit eden bir saat. Takvimlerimizde bu ikisi de yazardı. Günümüzde en Müslümanım diyen takvimde de yok. Unutturdular yani. Hani Tabi iş İslam'ı hatırlatan ne varsa kökünü kazımaktı gayet. İslam'ı hatırlatan, şu anda saray kelimesi kullanılıyor, bakmayın. 30-40 sene önce saray kelimesini kullanmak da yasaktı. Evet evet yasaktı, resmen yasaktı. Kullanılması yasak olan kelimeler, şey değil, Müdür kelimesi ilk olarak bizim ilkokul öğrenciliğimizde kullanmaya başlandı. Baş öğretmen kullanılıyor. Okul müdürü yasaktı. Biz okula başladığımız zaman ben okula 56 yılında galiba ilkokula başladım ve 57 yılında şu anda tam hak İşte o zaman müdür kelimesi kullanmaya başlandı. Müdür kelimesi yasaktı niye? Osmanlıca'dan geliyormuş. Osmanlıca'nın da İslam'la irtibatı var. Yani böyle bir şey görülmüş mü ya? Böyle bir adalet böyle bir adalet daha doğrusu haa işte geçmişlerin diyor akıbetlerine baksınlar. İslam'a düşmanlık edenler ve edecekler. Kendilerinden öncekiler de böyle yalanmamışlardı diyor. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ اَاقِبَتُ zalimin. Ey Muhammed onlara bak demiyor artık. Onlardan çünkü ümit kesildi bu hale gelinceye kadar. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. Evet. zalimlerin akıbetinden de artık öğüt alacakları da yoksa bunların başlarını almış gidiyorlar artık demek ki. Kimsenin onları doğru yola getirme ümidi artık kalmamıştır. Ve minhum yu'minu bihi ve minhum la yu'minu bihi bil mufsidin. Onlardan kimi buna iman eder yani gelecekte iman edecektir aralarından, kimisi de iman etmeyecektir. Rabbin fesatçıları, bozgunculuk yapanları en iyi bilendir. Bu da bir tehdit. Yani ha, ümitsiz olan Müslümanlara da bir ümittir. Müslümanlara Cenab-ı Allah açıkça ne diyor? Bu manada veya söylemek istediğimiz dikkat çekmek istediğimiz manada Ali İmran suresinin sonlarında ne diyor? Ve la yughrannake taqallubul lazina keferu fil bilad. qalilun <Sessizlik> cehennem ve biisal Kafir ve inkarcıların ülkelerde istedikleri gibi gidip gelmeleri, cirit atmaları tabir yerindeyse seni aldatmasın. İmran Şunu bil ki onların şu anda geçirdikleri süre metaun kalil. Azıcık bir yaran faydalanmadır. Sonra me'lahum cehennem. Sonra varacakları, barınacakları yer, varacakları barınak cehennem olacaktır. O ne kötü dönüş yeridir. İşte bu ayet-i kerimede de bunlar hatırlatılıyor. Ve rabbukalem bu bil mufsidin. Rabbin fesat çıkartanları en iyi bilir. Ve onlara göre de yer hazırlamıştır demektir. Akıbetlerini o bilir. Akıbetleri hazırdır. Beşeriyetin daha doğrusu iman etmeyenlerin en büyük musibeti felaketlerinin kaynağı ne? Cenab-ı Allah'ı tanıyamamalardır. Cenab-ı Allah'ın azametini, kudretini, aziz oluşunu, intikam alıcı oluşunu ikabının Çetin oluşunu hatırlama veya bilme işleridir bunu unuttukları için hatırlarına getirmedikleri için veya inanmadıkları için alabildiğine fesatta geri kalmıyorlar Ve kez bu fakulliğiali <Sessizlik> Ey iman edenler diyor Alexadüsselam'ın şahsında Ümmete hitap ediliyor. Onun yolundan gidenlere hitap ediliyor. Ona hitap şu. Eğer seni yalanlarlarsa ki yalanlıyorlardı o zaman de ki benim amelim benim içindir. Bana aittir. Ve lekum amelukum. Sizin ameliniz de size ait olacaktır. Görüşeceğiz. Diyor yani. entum beri'une mimme amel Siz benim yaptığımdan berisiniz uzaksınız. Ben de sizin yaptığınızdan uzağım. Evet. Müminle kafir arasında veya insanları birbirine bağlayan ve birbirinden ayıran birbirine benzeştiren birbirinden farklılaştıran akideleri ve amelleridir. Akidesi benimle amelinin benim amelimle alakası olmayandan ben uzağım. Onlar da bizden uzaktırlar. Bizim itikadi bakımdan birbirimize yakınlık duymamız, ameli bakımdan birbirimize yakınlık duymamız, sempati duymamız mümkün değildir. Ben mümin olarak kafirin amelini, akidesini sevmediğim gibi sevemem. Onu da sevmiyorum, bunu da sevmiyorum. Ama Madem o benim davetimi kabul etmiyor ve madem benim ona mükelle, karşı mükellefiyetin davamı hak olduğunu ona anlatmakla, onun davasının da batıl olduğunu ona açıklamakla bitiyor, artık bundan sonra tercih onundur. O istediği tercihi yapsın. Çünkü ben üzerime düşeni yapmış bulunuyor. Tabii yapmış isek mesela odur. ومنهم من يستمعون اليك. Onların arasından seni dinlemeye çalışan, sana kulak veren kimseler de vardır. Peki fe anta tusmiu-s-summa wa kanu la Ya işitmeyen sağırlara akılları ermiyorsa sen mi işittireceksin? Sana işitiremezsin diyor. Wa min hammayan nuru Aralarından sana bakanlar da vardır. Efən te tehdil umiye ve lo kanu la Basireti olmayan görmeyen körleri sen mi doğru yola ileteceksin? Ayet kırıma iman etmeyenlerin Neye benzediklerine dair temsili olarak bir benzetmede bulunuyor. Görünüşte senin söylediklerini duyan ama senin dediğinin gereğini yerine getirmeyen, yani ona evvela iman edip saniyen o inandığının gereğini yerine getirmeyen kimseler, hiçbir şey işitmeyen sağır kimseler. Ha. o günlük hayatında ona yarayacak şeyleri işitebilir dalaletin seslerini duyabilir şarkıyı türküyü bununla konuşmayı işitebilir işine yarayan ve yaramayan her şeyi duyabilir ama senin hidayete çağrına sağırmış gibi davranır <Gülüyor> niçin çünkü akletmiyor وَلَوْ la لَا Akletmiyorlar Akletmiyorlarsa dahi sen sahırlara işittirebilir misin? Demek ki insanın duyduğunu aklıyla değerlendirmesi lazım. O zaman işiten birisi olur. Topku günlük hayatta olduğu gibi işittiklerimizi bir şekilde aklımızla değerlendirdikten sonra onların gereğini veya Kabul veya redd veya gereğini yapmak neyse. Ancak o zaman gereğini yerine getiriyoruz değil mi? İşte akıl bu. O halde madem günlük hayatta duyduklarımız ile ilgili davranışımız, halimiz, tutumumuz bu ise senin söylediklerini de bu kimselerin söylediklerine karşı sağır gibi olmamaları için akledip düşünmeleri gerekmiyor mu? Çünkü gerçekten insan tarafsız olarak peşin yargısız olarak Allah'ın ayetlerini akledecek, kavrayacak olursa hidayet bulur. Kalbini mühürlememişse, işlediği günahlar, yaptığı masiyetler, inkarlar, kalbini kaplamamışsa hidayet bulur evelallah. Ay. Kim kimileri de sana bakar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakmanın, bir faydasının olması lazım. Ne? Onda gördüğünü kendine mal etmeye çalışmak. Yani aynısını yapmaya gayret etmek. Bugün her birimiz elimizdeki İslam alimlerinin Allah Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Olağanüstü gayretleriyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e en ince ayrıntısına kadar her şeyini biliyoruz. Her durum ile alakalı hareketini, davranışını, tutumunu vesairesi Hepsini biliyoruz. Onun hidayetiyle hidayet bulmak için hiçbir sebep yok. Önümüzde hiçbir engel yok. Bu kaynaklar elimizin altında, gözümüzün önünde, hele günümüzün imkanlarıyla, elektronik imkanlarıyla dururken, Sünnete uymayan bir hayat, onun davetine uymayan bir hayat yaşamak, körlük değildir nedir? <gülüyor> Eğer görmüyorlarsa diyor, bunca görmeyi gerektiren şart eksiksiz olarak bulunmasına rağmen yine görmüyorlarsa ne yapabilirsin ki diyor? Sen onlara hidayet veremezsin, onlara gösteremezsin ki. Görmek için malum işte görme organı sağlıklı olması lazım, ışık ortamının yeterli olması lazım, işte mesafenin uygun olması lazım vesaire vesaire birçok şartları var. Ha. E bütün şartlar var ve sen görmüyorsun. Görmen lazım. Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ın getirdiği hidayeti görmek için de gerekli bütün bütün şartlar, tıpkı fiziksel görmek için gerekli bütün şartların gören bir kimse için bulunması halinde olduğu gibi. Efendim onun hidayet çağrısını davetini işitmek için tıpkı sağlam bir kulağın sağlıklı bir ortamda işitilecek nesnelerin işitilmesine elverişli olduğu gibi her şey mevcut. Ama işitilmiyorsa, görülmüyorsa kimsenin ona yapacak bir şeyi yoktur. Kur'an ortada, hidayet ortada, izlenecek yol ortada, her şey gösterilmiş. Davet ortada, rahatlıkla herkes tarafından duyulabilmekte. Ve bunlar hidayeti, hidayet bulmamakta ısrar ediyorlarsa yapacak bir şey yok. Onun için Allah'ın hidayet vermediğine kimse hidayet veremez diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için Allah'ın saptırdığına kimse hidayet veremez diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın hidayet verdiğini de kimse saptıramaz diyor. Niçin? Çünkü hidayet bir talep meselesidir. Sen talep edersin, allah Teala da sana o hidayeti verir, gösterir. Hak yolu göstermiştir. Sen onun üzerinde yürüdüğün sürece kimse seni saptıramaz. O yolda yürüdüğün sürece kimse seni saptıramaz. O yola gelmediğin sürece de kimse sana hidayet veremez. Çünkü Allah'ın hidayeti de reddediyor. <Gülüyor> Reddettikten sonra mevzu bahis olmaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ ولكن الناس انفسهم يظلمون bu da ilahi adalet Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şey hiçbir miktarda zulmetmez ama insanların kendileri bizzat kendilerine zulmedenlerdir. Onlar kendi kendilerine zulmediyorlar ولكن الناس انفسهم يظلمون Hidayeti duymuyorlarsa Allah onlara zulmettiğinden dolayı duymuyor ki. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam son peygamber olarak ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana gelmiş peygamberleri de ayrıca zikretmeye gerek yok. Beşeriyet var olduğundan beri peygamberler ifade ise, avazları çıktığı gibi bağırıp feryat edip durmaktadırlar. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bir benzetmesinde biliyor musunuz? Biliyorsunuz da hatırlatan. Diyor ki Benim ve sizin misaliniz Yanan bir ışığa bir ateşe doğru kendisini atan pervanelere benzer. Siz ateşin kenarındasınız. Ben sizi bellerinizden kavramışım. Ateşe düşmemeniz için ama siz illa o pervaneler gibi elimden kurtulup düşmek istiyorsunuz. Diyor. Yani peygamber o kadar Aleyhisselam bize hakikati getirip açıklamış, ortaya koymuş. Benzetmedeki azamete bakın. Bir insanın en hareketsiz kalacağı hal bir başkasının kendisini belinden kavradığı haldir. Sadece elleri, ayakları, kafası çırpınır ama hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Gitmek istese gitemez. Ama diyor siz benim elimden kurtulup kendinizi ateşe atmak istiyorsunuz. Peygamberin bize hırsına bakın. Bizi kurtarma tutkusuna bakın. Kurtarma isteğine, arzusuna ve bu konudaki ifade elindeyse kendisini feda edercesine canını dişine takarcasına peygamberlerin bizim kurtuluşumuz için ortaya koydukları çabaya bakın. Ve bunu ancak kendisine cevam ülkelim verilmiş olan yani en güzel manaları, en özlü sözlerle ifade edebilme kabiliyeti kendisine lütfedilmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kadar mükemmel ifade edebilmiştir. Siz benim elimden kurtulup illaki o ateş böcekleri gibi o ateşe düşmek istiyorsunuz. Kendinize gelin diyor ya. Beşeriyet işte böyle. Allah insanlara zulmetmiyor ama insanlar kendi kendilerine zulmediyor. Niye? Niye? bu kadar beyana, bu kadar açıklamaya, bu kadar tebliğe, Kur'an'a ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunca çabasına ve bıraktığı mirasa rağmen, beşeriyet hala sapıyorsa kendi kendisine zulmediyor demektir. Allah, beşeriyete haşa, dünya ve ahiret azabını tattırmakla zulmetmiyor. Beşeriyet, Allah'ın ve Resullerin davetlerine, çağrılarına, ...cevap vermemekle kendi kendisinin zalimi oluyor. Cenab-ı Allah bizi kendimize ve başkalarına zulmetmekten muhafaza buyursun. Amin. Zulmetmekte olanları da zulümlerinden alıkoysun. Hepimizi O'nun dost doğru sırat-ı müstakimi ve adalet çizgisinde muhafaza buyursun. Amin. O'nun rahmetini üzerimizden esirgemesin. Amin. Dünyanın dört bir yanındaki çaresiz ve mazlum Müslümanlara Rabbim çare olsun, medet olsun. Kimsenin yardımı ulaşamıyor. Zalim ülkeler, müstekbirler zulümlerini bırakıp da zalimlerin eline vurmaktan, zalimlerin ellerini zulümden çekmekten uzak duruyorlar, Müslümanları ve insanları beşeriyeti oyalayıp duruyorlar. Ya Rabbi kimse senin adaletine karşı Duramaz. Sen mazlumlara yardım ve imdad etmek istediğin zaman kimse bunun önüne geçemez. Ya Rabbi mazlum kardeşlerimize dünyanın neresinde olursa olsun ve hatta bütün mazlumlara bir an önce yardımınla imdadınla yetiş. Ya Cenab-ı Rabbül Alemin bu evet farkındayız gerçekten Rabbimizin dinine karşı ümmet olarak çok kusurlarımız oldu. Hala da var. Fakat Rabbim lütfuyla, merhametiyle, müsamahasıyla bu ümmete rahmet nazarıyla baksın. Amin. Ümmetin dininden uzak kalma mahrumiyetini Amin. bir an önce nihayete erdirsin. Amin. Ya Rabbim sen bizi tekrar dininle saadete kavuştur. Amin. Dininle bizleri ve beşeriyeti Amin. tekrar aydınlat. Amin. Biz sen her ne kadar senin rahmetinden kaçsak da senin rahmetin kaçtığımız yerde bizi yakalayacak kadar Amin. geniştir. Amin. O sonsuz rahmetinden bizleri hiçbir şekilde mahrum eylemesin ya Rabbil Alemin. Subhane Rabbike Rabbil Ezzeti Amma yasifun ve selamun alel musselim ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.